وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِنَّرٍ Evet kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimizin kelamı, sözlerin en doğrusu olan, Kur'an-ı Kerim'in son cüzü, amme cüzünün son suresindeyiz. Tefsirinin son suresindeyiz. Hümezzet suresi. Zira, Zira, Zira, Bizler namaz surelerini Bizim halk arasında zammı sure diye bilinen namaz surelerini Namazda okunan kısa sureleri Tefsir etmiştik Ondan sonra Amme'den aşağıya doğru Gelmiştik Şimdi bugün Allah nasip ederse Allah nasip ederse Hümeze Suresinin tefsirini yaparak Amme bitmiş olacak. Önümüzdeki hafta Allah bizlere ömür verirse Tebareke cüzünün Tebareke suresinden başlayacağız. Bilmiyoruz. Önümüzdeki haftaya burada olur muyuz? Bu topraklar üzerinde canlı bir şekilde hayatta kalır mıyız, kalmaz mıyız? Bunu aramızdan kimse bilmiyor. Kimsenin bu şekilde bir garantisi yok. Daha dün birçok kardeşimiz biliyor. Cuma günü bir Hocamızın burada bizim derneğimizde de Çocuklara, gençlere Arapça dersi veren Suriyeli bir hocamızın Hanımı bu dünyadan ayrıldı Henüz 30'lu yaşlarda 33, 32, 34 yaşlarında olan bir bayan idi Hiçbir hastalığı olmamasına rağmen Bu dünyadan aniden Gidiverdi Tabi Böyle hastalığı olmayan Yaşı genç olan Arkada üç tane küçük çocuk bırakan bir insan olunca, bir de cenazesine katılıp bulununca etkilenmemek elde değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin اَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ Ağzın tadını kaçıran, insanın lezzet aldığı, tat aldığı her şeyi yerle bir eden, tabiri caizse insanın uykusunu kaçıran, ölümü çokça hatırlayın diyor Allah Resulü sallallahu Tabi ölümü hatırlamak için ne yapmamız gerekiyor? Bir, kabir ziyaretinde bulunmamız gerekiyor. İki, cenaze teşii, cenazeye katılmamız, cenazede bulunmamız. Ve özellikle de defin işleminde bulunmamız gerekiyor ki o sahneler, o görmüş olduğumuz manzaralar bizi etkilesin, bizi tokatlasın, bizi şu an içinde bulunmuş olduğumuz gafletten, uykudan uyandırsın. İnsanı o taze bedeniyle, Yaz olsun, kış olsun, soğuk olsun, sıcak olsun, çamur olsun, kuru olsun, toprağın içine, kendisi için kazılan küçük bir çukurun içine belli bir şekilde kıbleye doğru çevirerek yatırmak, kolunun altına, kafasının altına toprağı koyup, üzerine tahtaları dizip üstüne toprak atmak gerçekten insanı çok etkiliyor. Etkilenmemek elde değil çünkü bir insan olarak sizi de bu son Muhakkak bekliyor. Ve siz bu sonun ne zaman size geleceğini bilmiyorsunuz. Ne zaman size geleceğini bilmiyorsunuz. Belki iki saat sonra, belki iki sene sonra, belki yirmi sene sonra. Ama şunu iyi bilin ki, Velev ki iki yüz yıl olsa bile, Velev ki iki bin sene olsa bile, Velev ki iki milyon sene olsa bile, Sizler öleceksiniz. Sizler öleceksiniz. Allahu Teala kitab-ı kuran Kerim'de diyor ki, Eynematekunu <Sessizlik> nerede olursanız olun yudrik komul mevtu. Ölüm sizi ne yapacak? Yakalayacak. Nerede olursanız olun ölüm sizi yakalayacak. Velev kuntum fi burujim muşeyede. Velev ki diyor güçlendirilmiş, sapasağlam sağlam yapılmış kuleler içinde olsanız bile diyor Allah Teala. Yani bugün ki binalar, depreme dayanıklı binalar. Bilmem ne kalıp kullanılarak. İşte radyo temel atılarak Sağlamlaştırılmış binalarda da Olsanız Binanın 15. katında Oturup bütün oturduğunuz şehri Ayaklarınızın altında izleseniz Bile ölüm Ne yapacak diyor allah Teala Gelecek Tabi ölümle şunu anlıyoruz Bu dünyadaki tattığınız Tatmakta olduğunuz Bütün lezzetlerin hepsi Geçici Hepsi geçici Dünyanın en güzel arabasında binseniz de, en güzel evinde otursanız da, en iyi saatini, en pahalı telefonunu kullansanız da, en tatlı, en lezzetli yemeğini yeseniz de hep geçici lezzetler. Bakıyorsunuz ki belli bir süre sonra o lezzeti almışsınız, tatmışsınız, geçmiş. Ardından sadece anı olarak kalmış. Gerçek bir tat var ki yüz yüze kalacağımız onu böyle yaşayacağımız ve Ondan sonrası daha gerçek olan bir tat var, bir hakikat var. O da ölüm. İsmi böyle çok değişik geliyor. Ama Allah Teala'nın karşısında aciz kullar olduğumuz için bu ölümün bize ne zaman takdir edildiğini bilmiyoruz. Yapmamız gereken bir korku değil. Korku ve korkunun ardından kendimize vereceğimiz bir çeki düzen Sadece ölümden korkup ah ah vah vah diyerek insanın korkması yerinde oturması ona hiçbir fayda vermez. Ölümle birlikte insan şunu anlıyor, şunu bir daha idrak ediyor. Ölümden sonraki hayatta, berzah aleminden itibaren, ondan sonraki hayatta değerler değişiyor. Bu dünyadaki değerler alt üst oluyor. Bugün bizim değer verdiğimiz, bugün bizim önem verdiğimiz şeylerle o kabre girdikten sonra oradaki değerli olan şeyler hep farklı. Bu sebeple neden allah Teala'nın kalbini açtığı, kalbine iman verdiği insanların dünya malıyla alakalı, dünya tatlarıyla alakalı aralarının pek olmadığını, dünyaya sırt döndüklerini görüyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyorsunuz bir mal gelsin, bir ganimet gelsin, bir şey gelsin bekletmeden dağıtıyor Allah Resulü Aleyhisselatü. <Gülüyor> vesselam. radıyallahu anh geliyor malının tümünü veriyor. Ömer geliyor malının yarısını veriyor. Dünya ile alakalı bugünün insanın içinde bulunduğu hırs o gırtlağa kadar dünya telaşında yaşayıp akşam eve geldiğinde bitkin bir şekilde yatan Rabbi için kalkıp bir sayfa iki sayfa Kur'an okumayan bir toplum değil sahabe topluluğu. Aynı şekilde ölümü hakiki manada idrak edenler de bu şekilde değil. Bizler bu surenin tefsirini yaparken şunu da bir defa hatırlatmak istiyoruz. İzha Allah kitabını okuyup tedebbür etmek için indirmiş. Diyor ki Efelâye tedebberûnel Kur'an Onlar Kur'an'ı ne yapmazlar mı? Tedebbür etmezler mi? <gülüyor> yoksa onların kalplerinde mühür mü var, kilit mi var? Yani Kur'an'ı okumamak, tedbir etmemek, onu anlamaya çalışmamak, kalpte mührün, kilidin, kalbin kapalı olmasının bir alameti, bir göstergesi. Bundan dolayı allah Teala bizlere kitabını okumayı, kitabından öğüt almayı emretmiş. Bizler Kur'an-ı Kerim'den selef öyle diyor. Selef'ten birisi diyor ki, vaktinizin bereketli olmasını istiyorsanız Kur'an'dan okuduğunuz günlük evradınız, hizbiniz buna hizip deniyor, okuduğunuz o bölüm, parça fazla olsun diyor. Yani ne kadar çok günlük hayatınızın bereketli olmasını istiyorsanız düzenli olarak ve işte çok bir şekilde namın Kur'an Okun, Diyor ki yine meşhur ilim ehlinden bir tanesi Diyal Magdisi. Meşhur ilim ehlinden, alimlerden Hicri 600. Yıllarda, yüzyıllarda zannedesem yaşamış bir alim. Yani yaklaşık 800 sene kadar önce yaşamış bir alim. Diyor ki İbrahim İbn-i Abdülvahid el-Maktisi Kudüslü demek Maktisi Diyar el-Maktisi'ye şu nasihatte bulunur şu tavsiyede bulunur diyor ki ilim talebesine çıkan henüz daha ilim talebesinde pişen bu alime Kur'an-ı Kerim'den okuyacağını diyor hizbini arttır Kur'an-ı Kerim'den okuduğun, okuyacağın bölümü cüzü arttırdıkça sen diyor istediğin şeylere, gün içinde yapmak istediğin şeylere ne yapacaksın? El edeceksin, hedefine ulaşacaksın. Diyor ki Diyal Mağdisi rahimehullah diyor ki "Kuntu izâ qara'tu kesîran" çok okuduğum zaman diyor Kur'an-ı Kerim'i "teessara alî fî semâ'il hadîs ve kitâbetihî el kesîr." Hadis alimi olduğu için Diyal Mağdisi Birçok meşhur kitapları var. Diyor ki, Kur'an'ı okuduğum zaman, çokça okuduğum zaman o gün hadis dinlemek, hadis rivayeti almak, rivayetleri yazmak benim için diyor çok kolay oluyordu, kolaylaşıyordu. Daha çok yol katılıyordum. Ve izahlem akra, okumadığım zaman ise, günlük hizbimi okumadığım zaman ise diyor, lem ye li, bu saydığım amellerden birçoğunu ne yapamıyordum diyor, yapamıyordum. İnanın bugün ben de kendi hayatıma baktığım zaman bizatihi şahsi olarak bakıyorum ki eğer düzenli bir Kur'an okuduğum zaman günlük kendime bir Kur'an okuma periyodu belirlediğim zaman bir hizip okuduğum zaman bakıyorum ki o gün daha bereketli. Yapmak istediğin şeylere daha çok ne yapmışsın? Ulaşmışsın. Bizler de bu gafletle geçen Şöyle geriye baktığımız zaman bir hafta, 10 gün, 15 gün, 20 gün geçmiş bir sayfa Kur'an okunmamış. Bu gidişe bir son vermek adına bugünden itibaren ne yapmamız gerekiyor? 5 sayfa, 10 sayfa, günlük 15 sayfa, 20 sayfa Kur'an okuma programı kendimize belirleyerek belirleyerek bu yola bir an önce girip başlamamız gerekiyor. Şeytan sürekli size sevufa dedirttirecek. Ne demek sevufa? Sonra mı? akşama, öbürsü gün, haftaya hele bir şu işimizi halledelim. Yani okuran başının ucunda, masanın üzerinde, evinin rafında duracak. Ama sen belki aylar geçecek. Okuranını atmayacaksın eline. Alıp okumay okumayacaksın, okuyamayacaksın. Sebebi ne? Bazı bahaneler, nedenler, eften püften halk teyimiyle işler. Bu sebeple Allahu Teala'ya dua edin, dua edelim. Bizleri Kur'an ehli olan kullarından eylesin. Kur'an'ı okuyan, anlayan, ezberleyen, eden amel eden kullarından eylesin. Evet, son sure dedik. Tefsirini yapacağımız son sure. Hümeze suresi. Hümeze, Ayıplayan, alay eden anlamına geliyor. Hümeze. Ayıplayan, alay eden. Allah-u Teala bu surede insanları ayıplayan, insanların kusurlarını söyleyen, onlarla dalga geçen kişileri uyarıyor. Diyor ki Veylun. Veylun. Sure Veyl. Yani yazıklar olsun. Vay haline. Anlamında helak olsun, mahvolsun anlamında. Veil, bir tefsire göre de bu e, cehennemde bir vadinin adı. Yani cehennemdeki vadinin adı, adı Veil. Ancak bu ilk tefsir, yani vay onun haline e, anlamında olan vaid, şiddetli tehdit, korkutucu bir ifade. Geniş kapsamlı olduğu için bu tefsir daha çok tercih ediyor. Veilun لِكُلِّ humezetin لُمَزَةٍ Her Hümeze ve Lümeze'ye vay haline onun sonu ne kötü. Ney Hümeze? Hümeze ve Lümeze mana olarak ikisi de aynı. Hümeze diliyle Lümeze de eliyle, gözüyle işaretlerle insanlarla al alay eden demek. Yani Hümeze diliyle alay eden, onların kusurunu gören Onlarla dalga geçen demek. Lümeze kaç göz işareti, el işaretiyle insanlar hakkında ne aban alay eden, dalga geçen, onları küçümseyen demek. <gülüyor> Allah Teala bu kimsenin bazı özelliklerini sayıyor. Diyor ki elde cema malen. Bu ne var diyor bu insanlarla dalga geçen adam? Cema malen. Ne var? Mal toplar. Yani para toplar. Ve onu ne yapar sürekli? Sayar, Sayar diyor. Tefsirde İbn Kesir nakla diyor. Seleften. O kimseler ki diyor, bakın şimdi ifadeye bakın. Gün boyu diyor çalışırlar. Akşam da eve geldiğinde diyor, eve geldiklerinde diyor Çakır abi. Gün boyu çalışırlar. Evlerine geldiklerinde de leş gibi diyor cife. Muntine, kokulu, kokumuş Kokmuş. Kokmuş. Leş gibi diyor yatarlar. İbn-i bunu tefsirinde seleften bazı kimselerden naklediyor. Yani o malını toplayan ve malını sayan adam diyor. Sabah çıkar ölü gibi diyor çalışır. Şey gibi çalışır. Ahiret için hiçbir şey yapmaz. Akşam eve geldiğinde diyor kokulu, kokmuş, kokuşmuş leş gibi diyor. Yatar. Cema'a <gülüyor> malen <gülüyor> malını toplar. Ve sayar. Diyor ki ilim ehli, Yani artık malın hastası olmuştur. Şakır abi o. Malın ne olmuştur? Hastası. Hastası olmuştur. Parasını diyor az önce saymıştır diye İbn-i Husayn Allah. Bir saat sonra gider bir daha bir parasını sayar. Halbuki diyor biliyordur parasının ne kadar olduğunu. Ama ne var Hasta olmuştur. Ellezî cema'a malen bu addede. Var öyle insanlar. Adam trilyonlara sahip, bir kuruş eksildiği zaman parasını oturup sayıyor. Hesabına bakıyor, giriyor. Hayatını Buna ayırmış. Bunundan yaşıyor. Gece gündüz hayatında bu var. Yahsebu enne ma lehu ahledeh. Yahsebu enne ma lehu ahledeh. Zanneder ki diyor bu adam, bu malını toplayan adam, malı onu ne yapacak? Ebedi. Ebedi kılacak. Yani malı varsa ölüm yok zannediyor. Bugün de öyle değil mi arkadaşlar? Yani insan bakın, para kazandıkça zengin kentlere, muhitlere, semtlere gidin. Herkeste bir uzun yaşama neyi var? Emeli var. Hissi var. Uzun. Tuğlu e emel. Bakıyorsunuz. dönüşte cenazeden dönüyoruz. Sarıyer'den geldik. Sarıyer'in kilyosuna cenazeye gittik. Dönüşte kın namazını kılacağız. Vakit dar. Yolda kılamamışız. Girdik orada. Zekeriya köy. Şeyine. Villalılar bölümüne. Cami arıyoruz. Cami yok. Cami yok. Bu adamlar zengin insanlar zannediyorlar ki malları, onları ne yapacak paraları? <gülüyor> onları ebedi bırakacak. Halbuki gafiller Allah'ın tuzağına düşmüşler, haberleri de, de yok. Allah Teala fe eminu mekralah. diyor ki Allah'ın tuzağından güvende mi hissettiler kendilerini? Fe <gülüyor> yemenu makrallah illa qawmul khasirun. Allah'ın mekrinden, Allah'ın tuzağından kendini ancak kimler güvende hisseder? üstürahına uğrayanlar diyor Allah-u Teala demek ki yani Allah-u Teala kula tuzak kurabilir kul farkında olmaz nimet zanneder halbuki gelen nedir beladır musibettir farkında değil farkında değil onunla oyalanıyordur aciz anlayabilecek idrake erememiş 80 yaşına gelmiş hala proje peşinde koşuyor adam namaz yok cami ihtiyaç yok ki namaz kılınmıyor ki niye cami yapsınlar değil mi işte Allah sana diyor ki yahse bu anne malahu aklede. Zan ne diyor ki malı onu ne yapacak? Ebedi kılacak. Kelle, kelle. Bu Kur'an kelimesi çok geçer. Kelle. Buna ilim ehli diyor ki buna harfu rada. yani caydırıcı harf. Asla, asla, asla hayırdan daha etkili. Asla. Leyum beden fil hutame. Bu adam böyle insanlarla alay eden kibirlenen, küçükse, küçümseyen adam hotame'ye atılacak. Hotame. Kelle bedenle fil hotame. Hotame e, cehennemin isimlerinden bir isim. Aslında vasıflarından bir vasıf, sıfatlarından bir sıfat. Yani tahtim eden, parçalayan insanı ne yapan? Parçalayan, paramparça yapan. Neden. Nedir bu humezeh? وَمَا اَدْرَاكَمَّ الْحُطَمَةِ Nedir o hutama? نَارُ اللّٰهِ الْمُقَدَةِ Tutuşturulmuş bir ateştir diyor. Zaten. Tutuşturulmuş bir ateştir. Öyle bir ateş ki elleti tattaliu عَلَى الْاَفْئِدَ Yüreklere işleyen. Diyor ki alimler, bu ateş insana geldiği zaman, o ateş nereye kadar ulaşacak? İnsanın kalbine kadar ulaşacak, girecek içine. Tabii yanacak. Tekrardan tekrardan bu deri bu ten eski haline normale dönecek. Yine bu azap sürekli ne yapılacak? Tekrarlanacak. Yani kalbe gider. Yani normalde birinci derece yanık, ikinci derece yanık, üçüncü derece yanık var ya. Bu yanığı tıbbın vasfetmesi, bu yanığa tıbbın bir isim bulması mümkün değil. Yani seni kupkuru yakacak etin kemini yanacak ve senin kalbine işleyecek. Kalbine kadar derinden işleyecek efide. gönlünü, fuadını, yüreğini ne yapacak? Yakacak. İnneha aleyhim mu'sade. Mu'sade kapalı demek. Yani ateş her taraftan kuşatmış. Yani sağın ateş, solun ateş, üstün ateş, alt, her taraf ateş. Yani ateş alttan gelmiyor çeker abi. Nereden gelmiyor? Altın yani değil. ayaklarının bileklerine kadar, parmak uçlarına bir ceza değil. Ateş her taraftan bastırmış, kuşatmış. Abdullah bin Masud ne diyordu cehennemle alakalı? Eğer diyor cehennemi görseydik, cehennemi görseydik, kalbimiz ne yapardı? Diyor yerinden düşerdi kalp yerinden ne vardı korkudan dehşetten bunu kaldıramaz düşerdi. Şimdi bir insanı korkuttuğun zaman böyle bir yüreği hoplar, değil mi? Bir heyecan kalp hızlatmaya başlar. Öyle değil mi? Yani patideki kan dolaşımını, şeyi değişiyor. İnsan heyecanlanınca, korkunca. İbn Mesud diyor ki radiyallahu an cehennemi görseydik bu kalp diyor bu biliyorsunuz kalp burada asılı duruyor boşlukta böyle. Onun için alimler diyor ki sol tarafa yatmak zararlı. Peygamberimiz de zaten sağ tarafa yatıyor. Niye? Çünkü sağ tarafa yatarsan kalp asılı şekliyle havada boş kalıyor. Daha rahat ne yapıyor? Kan pompalıyor. Sola yattığın zaman nereye yaslanıyor? Kaburgaya, üstüne yaslanıyor. O kalbin çalışması daha zor. Kalp asılı. i̇bn Mesud diyor ki Radyallahu anh, cehennemi görseydin kalp diyor yerinden düşerdi. Bağından kupa, ko, kopardı. Yani cehennem böyle bir şey arkadaşlar. Ölüm böyle bir şey çakır. Abi. Hani diyorsun ya sürekli bize anlat. Ölümü anlat. Azabı anlat. Anlatıyorum iyi dinle. Normalde kalbinin yerinden titremesi lazım. Uyumak yerine. Gözlerimizin kapanması yerine. Çünkü bunlar kıssa değil. Hikaye değil. Ölüm de bize şu an ne gibi geliyor? Hayal. Yapacak çok şey var. Akşama yapacağım şeyler var. Yarın başka bir işim var. Mart'ın 12'sinde inşallah umraya gideceğiz. Oo. Yapacak çok iş var görüyorsunuz. Çakır abinin yapacak çok işi var. Yakacık'taki inşaata başlayacak. Borçları ödeyecek. Ama ölüm hayal. Onun daha zamanı var diye düşünüyor. Halbuki öyle değil arkadaşlar. İnanın, bu akşam Çakır abinin ölüm haberi gelebilir. Ne oldu? Hiçbir şey yoktu. Sabah beraber oturmuştuk. Beraber ders yapmıştık. Diyebiliriz. O sebeple, o sebeple arkadaşlar asla asla dünya hayatını dünya hayatını Şakaya almayın. Almayalım. Ciddiyet. Nasıl ki dünya işlerimizde ciddiyiz. Saban köründe kalkıyoruz. Birçok şeylerden ödün veriyoruz. Öyle değil mi? Birçok şeylerden ödün veriyoruz dünya hayatı için. Aileden, çoluktan, çocuktan. Ama dini meselelerde, ahiretimizle alakalı meselelerde olsa da olur, olmasa da olur. Şeyindeyiz. Tarzında yaşıyoruz. Fi amedin mümeddedeh. Bu diyor cehennem hutame, Ahmet direk demek. Kolon. Kolonlar var. Tabi tefsirinde diyor ki ateşten kolonlar, demirden kolonlar. Allah bizlere orayı ne yapmasın? Göstermesin. Oraya yani girmeyi nasip etmesin, düşürmesin. Yoksa herkes onun üzerinden geçecek, orayı gözle görme manasında görecek. Ama bir de içine girip orayı görmek var. Allah muhafaza Sürekli Allah Resulü Aleyhisselam'ın sığındığı bir yer. Her namazdan önce, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam selamdan önce, dört şeyden Allah'a sığınmamızı emrediyor bize. Allah'ım menni ya'udu bike min azabi cehennem. Öncelikle Allah'ım menni ya'udu bike min azabi cehennem ve min azabil kabr. <gülüyor> cehennem azabından ve kabir azabından. Allah Resulü Aleyhisselam'ın Vesselam'ın yaptığı bir tanesi de <gülüyor> Allah'ım menni ya'udu bike nar ve ma karrabe ileyha min kavlin ev amel. Allah'ım sana sığınıyorum ateşten. Ve ateşe götürecek olan her amel ve sözden. Bu doğru yapıyorlar arkadaşlar. Yani ki Peygamber Sallallahu Aleyhi ve gelmiş geçmiş günahları affedilmiş, değil mi? Af olunmuş bir peygamberden bahsediyoruz. Ve cehennemden bu kadar çok sakınıyor. Bu kadar çok Allah'a yalvarıyor. Ya sen gündeminde acaba ateş, gündeminde acaba cehennem Var mı? Korkusu var mı? Hiç bunu düşünmek cehennem ateşini düşünmek hiç uykunu böldü mü? Bazen konuşuyoruz bazı kardeşlerimizle. Diyor ki ya hocam borçlu olduğum zaman bir gece birden kalkıyorum diyor. Gözlerim açılıyor gecenin belli bir saatinde. Selef bu ümmetin selefi sahabeler, tabi'in sonra gelenler gözleri uykudan cehennemi hatırlayınca açılırmış. Ateşi hatırlayınca ateşi diyorlar. Ateşi Hatırlamak bize ne yapıyor? Uyku uyutmuyor diyorlar. Yani ateşi hatırlamak, ateşi düşünmek, cehennemi bize ne yapmıyor? Uyku uyumamıza fırsat vermiyor. Bizdeki rahatlık neden kaynaklanıyor? Maalesef gafletten kaynaklanıyor. allah Teala bu kalplerimizdeki gaflet perdesini kaldırsın. Burada bu surenin tefsiriyle birlikte amme tefsirini, amme cüzünün tefsirini bitirmiş olduk. Ezberleyen kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bu soruyu ezberlediler. Ezberlemeyen kardeşlerimiz de bu nasihatlere kulak vererek, bu nasihatlere icabet ederek bir an önce bu cüzü, amme cüzünü ezberlesinler, gayret etsinler. Önümüzdeki hafta Allah bizlere nasip ederse inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Subhaneke bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurullah ve